وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما أما بعد فإن أصقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تعالوا يا İmam Nevevi Ebu Zekeriya Rahimahullah'ın riyaz Salihin adlı hadis derlemesini okumaya devam ediyoruz. Geçen hafta hatırlarsanız anne babaya iyilik ve sılay rahim bahislerine değinmiştik. Bu hafta yine o konuyla ilgisi olan başka bir bababa geçireceğiz. İmam Nevi Rahim Allah diyor ki, "Babu u tahrimül ve katiatir rahim El -hukuk, Arkadaşlar hukuk Arapça çok kullanılır. Anne babaya karşı itaatsizlik, anne babaya karşı e, gelme manalarına geliyor ve katiatur rahim katiatur rahim ise sıla rahim akrabalığı yapmak? kesmek, koparmak. Hukuk mesela Arapçada eğer anne babasını dinlemeyen, ona itaat etmeyen, onları üzen bir çocuksa, bir kimse ise ona Arapçada ne denir? Ağk ve ledun ağ. ya da ibnun ağk yani asi. Anne babasına karşı asi olan çocuk. Herab-ı salatı ak ya'ik fiilinin manası nereden geliyor? Kesmekten, koparmaktan geliyor. Yani annesiyle, babasıyla ilişkisini koparan, onlara yapması gereken, iyiliği kesen, koparan anlamlarına geliyor. Akî. Akîkaya da Akikaya da neden akika deniyor arkadaşlar? Hayvanın boynu ne yapıldığı için? Kesildiği, Kesildiği için. Akikanın ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. Yeni doğan kız çocuk ise onun için kesilen bir. Erkek çocuk ise kesilen iki kurbana akika deniyor. Akika. Boğazlandığı için. Bakın Arapçada kelimelerin türev bağlamında incelediğiniz zaman her birinin neyi var? ortak manada bir parantısı var. Ortak manada buluştuğu bir nokta var. Anne babaya karşı iyiliği kesene ak, çocuk için kesilen kurbanada ne deniyor? Akika. Anne babaya karşı yapılan isyana, onları üzmeye ne deniyor? Okuk. İmam-ı Nevi Rahimullah da diyor ki, bâbu tahrîmin okuk. Okukun haram oluşu. وَكَتِعَتِ الرَّحِيمِ Akrabalık bağlarını, akrabalık kesmenin haram oluşu bahsi, haram oluşu bağları. Burada zikredilen ayetler e, bazıları geçen babta geçmişti. E, bizler e, tekrar olmaması için e, daha önce zikredilmeyen ayetleri burada değinelim. وَالَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ min مِنْ بَعْدِ مِتَاقِهِ Allah-u Teala bir grup insandan bahsediyor. Bunların özelliklerinden bir tanesi de onlar Allah'ın ahdini. Ne demek Allah'ın ahdini? Allah'a verilen sözü. Ne yaparlar? Yenqudûne. Bozarlar. Nakz ederler. Nakaz da yenqud. Min ba'din nitaqi. Pekiştirilmiş olmasın rağmen. Ve yekta'ûne mâ emarallahu bi'hi. Ve onların bir özelliği de ve Ve ma mâ emarallahu bi'hi yusal. Allah-u Teala'nın sıla yapılmasını emrettiği, sıla-i rahim olarak, ziyaret edilmesini emrettiği, ihsanda bulunmasını emrettiği, akrabalık bağlarını ne yaparlar? Aleyküm selamu Koparırlar, keserler diyor. Onlar. Selamun. Aleyküm selamu Allah'a. Ve <gülüyor> yufsidûne fil ard. Ve yeryüzünde böylece fesada sebep olurlar. Bazı tefsizler böyle diyor. Yeryüzünde fesat yaparlar. Ula'ike lehumun le'ne. Bakın yapmış oldukları bu günahlardan dolayı ula eke lehumu la Lanet onlaradır. Lanet onların üzerine olsun. Bakın allah Teala onlara lanet yapıyor. Ve lehum su uldâf Gidecekleri yer de ne kötü bir yerdir. Yani bir şeyin haram olabilmesini ifade etmek için bundan başka ne denilebilir ki? Yarayet Allah Teala, Rabbı kabla dâbedu illa iyya, ve bil Walide nihsan. Rabbimiz hükmetti, ne hükmetti? Allah dâbedu ibadet etme menzi, illa iyya. Ancak ona. Yani buradaki kullanın ifadesine bakın, Allah Teala'nın buradaki e, önce nefi ibadet etmeyin, ancak ona ifadesi ne anlatıyor? ibadetin yalnızca ona yapılması burada hasıl var yalnızca ve sadece ibadetin ona yapılması. tüm türleriyle Allah Teala diyor ki Allah Teala ona ibadet etmenizi emretti ifadesinden şudan anlaşılabilir. başkasına da ibadet edilebilir Allah'a ibadet edilirken çünkü o ifade onu da taşıyor ama vaka da tabudu Rabbiniz hükmetti emret ne? alla ta'budu ibadet etmeyeceksiniz. İlla iya sadece ve ancak ona ibadet edeceksiniz. Bu da aynı ne gibi İyyake nabudu gibi. İyyake nabudu. Normalde Arapça Kur'an'ına göre bunu biz ne diyebiliriz. Arapça bunu ifade etmek için yani "Sana ibadet ederiz." dediğiniz zaman ne deriz? Şehvelid İyyake nabudu. Arapça başka bir uslupla nasıl söyleyebiliriz? Na'budu ke. Na'budu ke dediğimiz zaman sana ibadet ediyoruz. Ama Na'budu ke sana ibadet ediyoruz ile İyya ke na'budu. Ancak sana ibadet ederiz arasında ne var? Fark var. Nedir o fark? Az önce söylediğimiz var. İyya ke na'budu. İbadet etmeyiz ancak sana ibadet ederiz. Ama ke sana ibadet ederiz ve sen de birlikte başkasına da ibadet edebiliriz, ederiz. Manalar var. Onun için bakın allah Teala'yı birlemekle alakalı, tevhid ile alakalı ayetlerin siyah kına, bakına kına, geldiği bağlama, öncesine sonrasına hep la ilahe illallah bakın dine giriş cennetin anahtarı o da aynı şekilde gelmiş. La ilahe ilah yok Hiçbir ilah yok. İlla Allah. Ancak Allah var. İbadete layık ancak Allah var. Demek ki yani ibadet dendiği zaman ibadetin tüm türleriyle ne yapılması lazım? Bu konuda Allah'ın birlenmesi lazım. allah Teala'nın bizden istemiş olduğu en büyük ve en önemli farz da budur. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا Sonra anne baba iyilik. İmma yeblughanna indaka el kibe rahduhuma ev yaşlıklarına senin yanında birisi ya da ikisi ulaşırsa fela tequllahuma onlara of bile tenharhuma onları azarlama ve kul lahumâ onlara güzel söz söyle bak fetlehuma cenâha zulli onlara rahmet kanatlarını ger ve kul rabbirhamhuma kemâ yani küçükleri gibi onları terbiye ne Ey Allah'ım onlara merhamet et diye dua ediyoruz. Allah Teala bize anne babamıza dua etmemizi emrediyor ve burada bize nasıl dua edeceğimizi öğretiyor. Evet konuyla alakalı ilk hadis. Hz. Ebubekir Bekra Nufey bin Halid radıyallahu anh قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki sahabeden Ebubekir Bekra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bakın din böyle. Allahu ve kal rasulü. Din arkadaşlar? Allah-u Teala böyle dedi, rasulü böyle dedi. Ela unebbi'ukum bi ekberül keba'ir. Aleyhisselatü Vesselam üç defa tekrarlıyor bu cümleyi. Ela unebbi'ukum. Sizlere haber vereyim mi? Sizlere bildireyim mi? Dikkatli olun bak sizlere bir şey bildiriyorum. Diye Aleyhisselatü Vesselam üç kere tekrarlıyor bu cümleyi toplananların, önünde hazır olanların dikkatini ne yapacaksınız? Yani bu üç büyük günah ekberul kebais. Öyle büyük günah ki günahların en büyüğü bunlar. Şey bu günahlar. Yani bunlar öyle günah ki sizi nereye götürecektir bunlar? Cehenneme götürecektir. Ona göre ondan uzak durun. Ona göre ondan uzak durun. Yani bugün bir insan çocuğuna şefkatli baba ne yapar? Sobaya yaklaşmaması için tembih üzerine tembih, uyarı üzerine uyarı yapar değil mi? Bak dikkat et. Bak yaklaşıyorsun diye belki ondan defa, yirmi den fazla ne yapar? Uyarır. Aleyhisselatü Vesselam da üst üste tekrar olduktan sonra diyor ki üç kere sizlere diyor büyük pilahlara haber vereyim mi dedikten sonra sahabeler diyor ki kuluna belaya ya Rasulallah. Evet. Bilakis bize bildir. Nedir bu büyük günahlar? En büyükleri. Gale, bakın aleyhissalatü vesselam diyor ki demiyor. Aleyhissalatü vesselam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hırsızlık yapmak. İçki içmek. Zina etmek. Evet, bunlar da büyük günah. Ama en büyüğü değil. En büyük değil. Bunlardan daha iğrenç, daha çirkin olan bir şey var. O da nedir? <gülüyor> El-işraku billah allah Teala ya şirk. şirk koşmak ortak koşmak ve ukuhul valideyn neden ukuhul valideyn? Inna lahi valideyn. An Ne babaya? Rasulumla. Ukuh neden? Ukuh? Atqa ya atqa. Ukuhul valideyn. Anne babaya isyan? Allah ortak koşmaktan sonra ikinci büyük emri. <gülüyor> Vaka ne mutteki en? Aleyhisselatü Vesselam yaslanmış bir şekilde otururken konuşuyor insanlarla. Sonra birden toplanıyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani uzanmış durumdayken. Yani yar tarafı uzanmıştır. Yani sabırla konuşuyor. Hangi haldeki? Hangi haldeyse? Beşer Aleyhisselatü Vesselam. Sonra birden toplanıyor ve oturuyor Aleyhisselatü Vesselam. Söyledi: Ela ve kouluzur ve şahadetuzur. Diyor ki, kendini toparladıktan sonra, oturduktan sonra, yalan söz ve yalan şahitlik. Yalan söz ve yalan şahitlik diye Aleyhisselatü vesselam, tekrarlıyor bunu, üçten fazla. Diyor ki sahabe Ebu Bekra, Fema zâle yukerri ruha vesselam, yalan söz, yalan şahitlik, yalan söz, yalan şahitlik diye tekrarlıyor. Sahabe diyor ki, Hatta biz dedik ki inşallah o İnşallah susar." Yani korktuk artık diyor. Yalan söz, yani yalan konuşmak ve yalan yer şahitlik etmek. Aleyhisselam o kadar çok uyarıda bulunuyor ki büyük günahlar sıralamasında Allah'a ortak koşmak, anne babaya isyan ve yalan söz ve yalan şahitlik. Ama maalesef hadis, İmam Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu muttfaqun aleyh hadislerden. Maalesef bugün böyle insanlar var ki yalan onların artık dillerine yapışmış. Pelesenk olmuş. Ayrılmaz. Onlardan kopmaz bir hale gelmiş. En ufak bir şeyde, en ufak bir şeyde bakıyorsun ki hemen yalan söylediğini görürsün. Halbuki kavluzur yalan söz. Şehadetuzur yalan ya şahit edilmek. Allah katında çok büyük günahlar var. Evet. Kulbap'taki ikinci hadis Abdullah bin Amr İbni Aras radiyallahu anhum'a anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kale Elkebair Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Elkebair ne demek kebair? Büyük günahlar. Büyük günahlar şunlardır. El-işraku billah Allah'a ortak koşmak. Yine geldi. Lahan en çirkini, en büyük. Bir insan, şayet bu ile ölürse, tövbe etmeden cehennemde gittiği yerin garanti olduğu, onu cehenneme götürecek. Böyle pis bir, bir çirkin ve kötü bir dünya. çek Onun için kulu sürekli ne yapacak? Tayyakuzda bulunacak. Aleyhisselamın ashabına öğrettiği gibi, amcısı olan Abbas'a i̇bn Am amcası oğlu Abbasın oğlu İbn Abbas ne diyor? Ey çocuk, fezese el zaman Allah'tan iste yardım talebinde bulunduğun zaman Allah'tan yardım talebinde bulundu. Hep Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor sahabelere? Kimi zaman şirkten tahsil edip olarak, kimi zaman tevhide öğreterek, üzerlerindeki en büyük görevi Onlara anlatıyor. Çocukken bile. şu çocukken bile. Ve akulakul galideyn. Anne babaya isyan. Ve kaddun nefs. Nefis öldürmek. insanın kendi nefsini öldürmek. Başkasını öldürmek. Bunlar hepsi büyük bir Ve yeminul gamus. El yemin el gamus. Ne <Gülüyor> demek yeminul gamus? <straight> Batıran. Yemin. Ne evet, demek batıran yemin? Aynen. Yalan yere yemin etmek. Şimdi bir insanın yemin, ed yemin edip yeminini bozması var. Yemin edip yeminini bozması var. Bir insanın yalan yere yemin etmesi var. Bunlar ikisi ayrı şeyler. Bakın Karıştırılabilir. <gülüyor> bir insan yemin eder. Bir husus hakkında, bir konu hakkında. Sonra o yemini bozarsa ne gerek? Kefaret gerekir. Ne yapacak bu adam? Köle üç gün önce köle ağlar edecek. Yahut on tane fakireyi giydi giydirecek. Doyuracak. Onu da gücü, etmez. Onu da gücü etmezse gün üç, üç gün oruç, <gülüyor> oruç tutacak. <gülüyor> bu onun kefareti. Bir yemin ettin, yeminini bozdun. Peki yalan yere yeminini tefareten Arkadaşlar yani adam biliyor, yalan yere yemin ederek birisinin elinden yahut da e, başka birisinin adına yalan yere yemin ederek birisinin malını alıyor. Bir kişinin malına gasp ediyor. Bu, bu şekilde. Böyle bir yalan yere yemin etmiş oldu Bunun keffareti ne arkadaşlar? Diyorlar ki bunun keffareti yok. Kefaretler. Niye keffareti yok bunun? Çünkü bu o kadar büyük bir günah ki keffareti temizleyemeyeceği bir günah. Yani bazı günahlar var ki mesela fıkıhta yine ilmihli zikre diyor. Adam hanımıyla özel durumunda, adetli durumundayken cüma ederse bunun kefareti var. Bir dinar ya da yarım dinar. Ama diyor hanımıyla dübüründen, arkasından cüma ederse bunun kefareti ne? Bunun kefareti yok. Öyle bir bir günah ki bu keffaretle ödenebilecek bir günah değil. Bu keffaretle ödenebilecek. Onun için yan yere yemin Allah Resulü ve da bu hadiste zikrettiği üzere kebâinzen ve ramus diye ifade ediyor. Ramus ne demek? Ramus batıran. Ateşe batırıyor. Sadece. Evet. Dış görünüşte baktığın zaman dış görünüşte baktığın zaman sana bir şey katabiliyor. Değil mi? Bir şeylere sahip olabiliyorsun. O yapmış olduğum yalan yöre yemin Ama şimdi arkasında aralığında bu yemin nasıl bir yemin? Gamuz. Seni ateşe batırıyor böyle. Onun için buna yemin, ne demişler yemin? Gamuz. batran yemin. Günaha batırıyor, ateşe batırıyor. Abi. Yine aynı sahabeden rivayetle aleyhissalatü vesselam diyor ki minel kebair, tabii yani kebair büyük günahlar en büyükleri var büyük günahlar var. Küçük günahlar var. Büyük günahlardan bir tanesi bu hadiste geçen Aleyhisselam diyor ki şetmur raculi valideyhi kişinin anasına babasına sövmesi büyük günah. Bir insanın anne babasına sövmesi. Şimdi hemen birçok birçoğunuzun aklına sahabenin sorduğu bu soru gelmiştir. Ya hocam insan anasını babasına söver mi? Değil mi? Sahabeler de diyor. Ya Resulallah ve hal yeştimur raculu valideyhi yani adam anasını babasına söver mi? Ne diyor mesela? Nam. Evet. Yasub bu abal rajuli feyasubuhu abahu. Peki dersi hatırlıyorsunuz? Birisinin anasına, babasına söyler, babasına söyler, sokaktaki adamın, sokaktaki adamla ona karşılık olsun diye onun babasına söyler. Ne yapmış olur bu meseleyle? O aslında kendi babasına sözmüş olur, söydürmüş olur. Bu da büyük bir inanmadır. Yasub bu ummuhu feyasubbu ummuhu. Anasına söver onun. O da onun annesine alır söver. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la Allah'tan gayrı'na dua eden, yalvaran, yakaranların ilahlarına, putlarına ne yapmayın. Sövme. Sövmeyin. Onlar da böyle ne bunun bununla? Allah'a sizin ilahınıza söver. Bu bile arkadaşlar bakın yasaklanmış bir şey. Mesela Allah'a söyledik miceksin? Onun taptığını, onun şey yaptığını söversen o da biliyorsan kesinlikle Rabbine, Halikine sövecek. Neyi var? ya Yasak. Dördüncü hadis <gülüyor> Ebi Muhammed, an Ebi Muhammed Cübeyri ibn Mut'im radıyallahu anh ane Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, la edhulü cennete katiğ Burada çok büyük bir uyarı var, tehdit var. Hadis buhari görüşünde Mustafa Kün hadis diyor ki, kafir ne demek kafir kesen kişis, şey. niye kesen? Akrabalığı kesen. Ne yapamaz buyur Allahü Teala, la yedhul janna, la yedhul janna. Cenne. Cennete girer. Tabi bunun kafir olduğu manasına gelir. mi? Ehlüsnet bu buna benzer naslari nasanliyor? Yani doğrudan cennete giremez, yani cennete adamın çektikten sonra girer manasında yahut başka amelleri buna kefkaret olur, ondan sonra cennete girer manasında. Yani doğrudan cennete giremez, yoksa hiç hiç cennete giremez değil, hiç cennete girer. giremez anlamında değil. Ane bin Musa el-Mughir ebin Su'be radiyallahu anh, annenlebi sallallahu aleyhi ve sellem قال, inallahu ta'ala harram aleykum hukukal ummehâd. Şimdi Allah Resulullah aleyhisselatü bu hadiste de bize bazı Allah-u Teala'nın bazı haram kıldığı şeyleri öğretiyor. Diyor ki annelere hukuk. Neydi hukuk? Hukukal ummehâd. Anne babaya isyan. anne isyan buğday. وَمَنْ عَنْ وَهَاتِ Ne demek? وَمَنْ عَنْ vahat. Allah sana rahatsız dedi. Yok bir şey de yasak oldu. مَنْ, عن من عن, Yani senden Çıkacakken senden çıkacaksa, bir yerlere yardım yapacaksan bir yerlere vereceksen مَنْ عن. Yok. Yani eli kapalı eli sıkı ama ve hat hat ne demek? <gülüyor> evet, Sürekli ver Sürekli ver demeyi ama al demeyi yapmayan, sürekli ver diyen, al demeyen bir insana diyor bu yani bu davranış yasakladı. Menan vahat, derbener, kız çocuklarınızı canlı canlı toprağa görmeyi de yasakladı. Biliyorsunuz, taahhüde döneminde Araplarda ne vardı? Kız bir adamın kızı olduğu zaman o onun artık yani dünyası kararlı yüzü yüzü kızarıyordu. İki çocuğu oldu haberi birlikte. Onlar canlı canlı toprağa gömüyorlar. Hatta ne yapıyoruz? Okuduğumuzdan ezberli mi arkadaşlar? Ve idel mev'udetu su ile. Bir ey yizem bil kutilet. O gün diyor mev'ude, gömülen kız sorulacak. Su ile kıza. Bir ey yizem bil kutilet. Niye sen öldürüldün? Niye toprağa gömüldün? Yani o hesap günü, mahşer günü o üzerlerinden 1400 sene geçmiş bu Mekkeli müşrikler var ya sorulacak bu hesap onlara denilecek neden toprağı yöndür? Ve keriherekum kile ve kal Allah-u Teala kile ve kal'i de size ne yaptı hoş görmedi değil qila Kile ve kal dedikodu, diyorsun bir Türkçe dedikodu dedi kodu. Kıyıl kal. Yani o böyle dedi falanca böyle diyor. O böyle demiş. O da böyle diyor. Zaten böyle demiş. Gibi şeyler. Vakiyat fıratat sual. Çokça soru sormak. Tabii i̇ki manaya da geliyor bu arkadaşlar. Çokça soru sormak. Sual. Bir soru sormak. Din adına. Adam bakıyorsunuz. Ya, soru bankası ameline bakıyorsun, yok. Namaz kılınışına bakıyorsun, yok. Yani sorduğun sorduğu sorudan bir tarafta pratik olarak hiç yok. Enes radıyallahu anh diyor ki, sahabelerle ilgili bir dönemden bahsediyor bize, bakın. O dönem öyle bir dönem ki, sahabelerin peygamber aleyhissalatü vesselama soru sormalarının yasaklandığı bir dönem. Soru soramıyorlar sahabeler. Niye? ne gelirse onu yapacaksınız. Kulluk değil mi? Diğeri teslim olmak bu değil mi? Diyor ki ne? Kullâ kad nuhînâ en nes'ele Resûlallâhi sallallâhu aleyhi ve sellem An şeyin Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem'e bir şey sormak hususunda ne, yap ne yapmıştık? Nehy olunmuştuk, yasaklanmıştık. Yani sahabe diyor ki Resûlullah'a soru sormak yasaktı bizim için. Fekane yu'jibuna en yati'a erculu min ahli'l-badiyeti alaqilu feyes'aluhu wa nahnu Diyor, köyden kasabadan çölden akıl sahibi akıl sahibi aklı başında zeki bir adamın gelip Nebi Aleyhisselatu Vesselam'a soru olması ne kadar çok hoşumuza gider diyoruz <gülüyor> Aleyhisselatü onların sorularına cevap ediyor. Çünkü adam çölden çıkmış gelmiş. Hatta bu rivayetle diyor ki seni gönderen e, Allah mı? Neyle gönderdi? Önce Allah yemin ediyor. Çölden gelen adam zeki. Hadis-i rivayetle diyor ki yeri yürü yaratan Allah'a yemin olsun ki o mu seni gönderdi? Neyle gönderdi? Çünkü biliyor ki adamda ne var? Adamda hrubi sıfatına iman var. Peygamberin yaşamış olduğu toplumda da yani her şeyi yaratan Allah. Bunlar peygamberle ne yapıyor? yani Yalan söylemeyeceğine inanıyor. Bu konuda. Yani o konuda sıkıştırıyor. Neyle gönderdiğini diyeceğimi? Allah Resulullah size açıklıyor. Ona namazı, zekatı, orucu, haddini. Hatta rivayette ona diyor ki farzları yaparım diyor. Aleyhisselatü Vesselam'a kısmında ki, اَفْلَحَ وَاِنْ صَدَقُ Eğer doğru, sadık bir adamsa bu, kurtuluşa ermiştir diyor yani. Samimiyet var. Çölden gelmiş. Bir daha belki ölmeyecekler. Sahabeler de buradan istifade ediyor. Sordu adam. Akıllı bir adam. Bir kendisi, hazine sahabeler için. Çünkü onlar soramazlar. Aleyhisselatü vesselam diyor ki, işte ve kes ve tut su ağır. Bir manası bu. Diğer manası da para manasında. Bakın sizin bazı insanlar dilenirler. bazı bakın çok isterler. Bu da yasaklanmış. Bu da nehiyulmuş bir husus. Ve idaate ve Allah Teala malını zayıt mi ne yapmış? İnsanın malını zayi etmesini yasaklamış. Tebzir, saçıp savurma'yı yasaklamış. Bu da yasak. Bazıları var ahmakça para savurmayı. Evet, bu hadise muttafakun Subhanakallahumma bihamdik. la ilaha illa